Bir şeyden her şey yapan. i̇mam Şafii Şafi Hazretlerine Allah'ın varlığına delilin nedir diye sorduklarında dut yaprağıdır demiş ve şöyle devam etmiştir. Çünkü aynı yaprakları koyun yer, süt yapar, arı yer, bal yapar, geyik yer, misk yapar, tırtıl yer, ipek yapar, tadı, Rengi, kokusu ve maddesi bir olan şeyden bu kadar farklı güzellikleri yaratmak ancak Allah'a mahsustur. Evet, bir farkla. Rabiatül Adeviye bir yerden geçerken kızartılmış bir koyun görünce ağlamaya başlamış. Sebebini sormuşlar. Hayvanlar ateşe ancak öldükten sonra girerler demiş. İnsanlar ise diri diri. Evet. Müşterinin böylesi. Muzaffer Ozak Hoca'nın sahaflardaki dükkanına gelen müşteri bir soru sorar. Allah'ın gazapları var mı? Hazret cevap verir. Yok oğlum bizde Allah'ın rahmeti var. Aklına koyduğu kitabı bulmaya azmetmiş olan genç, diretir. Hayır, ben Allah'ın gazaplarını istiyorum. Hoca noktayı koyar. Madem o kadar istiyorsun, senin olsun.